İzal Rozantel ile Haftanın Karikatürleri Merhabalar İzal Bey ee, Merhaba Özdeş Merhabalar Evrim'de Merhaba. bizimle bugün. Evet hayırlı olsun. Sonunda ele geçirdiniz orayı. <gülüyor> böyle demeyelim ama <gülüyor> bugün bu haftalık böyleyiz. Be, be, bekliyordum bekliyordum. Hoş, hoş geldin Evrim Tepe'ne. Merhaba hoş ee, bulduk. Hoş bulduk. Evet bugün nelerimiz var? Şimdi geçen haftaya pazartesi günüydü. Programdan sonra böyle bir havai fişek patlamasıyla sarsılmıştık. Evet. E, arda arda gelen bu patlamalar sonucunda da e, maalesef Sakarya'da e, çok sayıda fabrika çalışanı e, ciddi bir şekilde yaralanmıştı. 10 e, kişi kadar da değil mi daha sonra e, ona Elgi, yükseldi. Evet e, doğru daha sonra ikinci yükseldi. patlamayla birlikte evet, evet. öyle. Şimdi bu haftaki ilk karikatürümüz Akta Saydut imzalı. E, konusu da havai fişekler. Malum bu havai fişekler özellikle kuşların ölümüne yol açarken e, kedi köpek gibi e, birçok canlı ya da kalıcı zarar veriyor. E, bunu yakından bilenlerden biriyim ben e, oturduğum e, yer itibariyle, semt itibariyle. E, ve uzmanlar ve hayvan hakları dernekleri de havai fişek oldu mu olası tepkililer. Şimdi her şeyde bir hayır vardır derler ya geçen haftaki bu faciadan sonra da Pek çok il ve ilçe belediyesi etkinliklerinde artık havai fişek gösterilerine yer vermeme kararını açıkladılar. Böyle evet. bir karar aldıklarını bildirdiler. Umarım kalıcı olur bu karar. Hatta Çünkü havai gerçekten... fişeklerin yasaklanmasına dair de bir öneri verildi. Şimdi bu yasaklama olayı bambaşka bir şey. O <gülüyor> yani... E... Yasaklamalara girmeyelim derim fakat hakikaten öyle kararlar alınırsa yani en azından kullanılmasın, edilmesin gerek yok. Çok zarar veriyor, çevreye zarar veriyor, hayvanlara zarar veriyor falan. Bence doğru kararlar bunlar. Özellikle yerel yönetimlerin alacakları, aldıkları bu kararlar ve destekliyorum. Şimdi hatta Saydut'un karikatürüne gelecek olursak o da havai fişek gösterilerini eleştirmek için e, enteresan bir karikatür çizmiş. Edward Mühün o e, çok ünlü ve e, insanın e, nasıl diyeyim varoluşsal bağ, ızdırabını anlatan öyle ta, tanımlıyorlar. Evet. E, Çığlık adlı tablosunun ki dünyanın e, monanist adam sonra ikinci böyle etkili tablosuymuş bir nevi e, güncellemesini yaptı. E, çizdi karikatürcüler e, biliyorsun çeşitli korkunç olaylar anlatmak için e, bu mühün e, eserine sıça başvururlar hatta evet. klişeleşmiştir de resmin e, renkli ilk orijinalinde e, böyle gökyüzü e, sarı turuncu ve kırmızı e, renkler e, altında işte köprünün ortasında durmuş cinsiyeti de belirsiz bir insan figürü vardır. Ee, bu kişi iki elini kafasının iki yanına e, kaldırmış vaziyette dururken, e, yani kulaklarını da tıkıyor bir şekilde, e, gözleri de korku dolu bir ifadeyle sağ boşluğa bakar. E, resme baktığımızda da kişinin ağzından sanki korkunç bir çığlık e, çıktığını duyarız. Öte yandan köprüde arka planda da siluet olarak iki tane melon şapkalı iki kişi gayet sakin bir şekilde denizde yol alan e, gemileri izlemektedir falan. Yani tabloda o korkunç çığlığı atan kişi dışında her şey normal ve sakindir. Fakat yine bu tabloda egemen olan duygu korkudur. İşte Aktaş Saydut bu anlattığım tabloyu aynen karikatürleştirerek yeniden çizmiş fakat gökyüzündeki renkleri... Havayı fişek patlamalarına dönüştürmüş. Yani kırmızı, sarı, işte mor. Gerisini sen söyleriz de ben göremiyorum. <gülüyor> Pembe. <gülüyor> Pembe tamam. <gülüyor> Yeşil yok da mı olsun. <gülüyor> <gülüyor> o da olsun ya. <gülüyor> Havai fişek bu. Evet. Yani tek kelimeyle şöyle diyebiliriz. Güzel fakat korkunç. Evet, çok güzel, güzel bir gönderme güktür. olmuş ama gerçekten. Evet, evet gerçekten çok kullanıldı bu e, resim, e, mülüm bu resmi, karikatür dünyasında Fakat burada çok oturmuş e, sanki. Şimdi e, havai fişeklerle açtığımız e, geçen haftayı hafta sonu da Ayasofya kutlamalarıyla kapattık. Hayırlısıyla açılışını da e, 24 Temmuz'da yapacağız diyebiliriz. Ayasofya Sofya ve onun hakkında da sosyal medyada ve ulusal basınımızda çokça yazıldı, çizildi. Siz de konuşuyordunuz demin. Evet. Ali Bilgi hocamız da ee, yazılacak, çizilecek, devam edilecek. Şimdi Almanya'nın Berlin kentinden çizgilerini sosyal medyada e, paylaşan e, karikatürcü dostumuz e, Hayati Boyacıoğlu ki sıkça onun da e, sık, sıklıkla onun e, çizgilerine ben eee Yer veriyorum bu programda. Ee, çok yalın, e, sakin bir anlatımı vardır. Ve e, 12'den de vurur. E, bakın gurbetten durumu nasıl görmüş gurbet Şimdi Hayati Boyacılığı'nın karikatüründe tipik bir Türk mahallesindeyiz. Evlerinin ikinci katındaki o balkondan yoldan geçeni, gelen geçeni seyrederek vakit geçiren e, Osman Bey ile karısı, sokakta keyifli bir şekilde yürümekte olan Kazım ile arkadaşına laf atıyor. Keyfin yerinde Kazım iş mi buldun diyor Osman Bey. <gülüyor> Kazım'ın ağzı kulaklarında cevap veriyor arkadaşına. Hayasofya'da namaz kıldık Osman abi. <gülüyor> Şimdi İşsiz olabiliriz sorun değil. <gülüyor> Tabii o sizin yorumunuz ben bilmiyorum. E, fakat e, Hayati Boyacıoğlu gerçekten gerçek bir vaka nübis. Almanya'dan buraya bakınca ne görse hemen çizgiye e, döküp e, tarihe not olarak düşüyor. E, korona günlerine geçelim isterseniz. E, ara vermiştiniz fakat bu sabah. E, evet başladık yine. Behşetle dinledim. <gülüyor> e, Selim. E, ben de aslında e, bu köşede korona karikatürlerini bir süredir imal etmiştim. Ee, arada epey Covid-19 karikatürü birikmiş. Ee, fakat onlar bir yana yenileri de art arda arda gelmeye devam ediyor. Çoğu da e, bu ikinci dalgayla ilgili. Bu arada geçmiş olsun diyoruz kendisine. Brezilya Başkanı e, Bolsonaro, o da e, televizyonda istelik canlı yayında yaptığı açıklamada e, koronavirüsü testinin pozitif olduğunu duyurmuş. Ardından da e, basın ofisinden gelen açıklamalara göre, Bolsonaro, bayağı, 7 Temmuz'da yapılmış bu açıklamalar, ba, e, Başkan Bolsonaro'nun Covid-19 e, teşhisi konduğunu fakat gittikçe iy, iyileşmekte oldu ve herhangi bir komplikasyonunda e, e, komplikasyon gösterilmediğini de e, belirtmişler basın bürosundan yapılan duyuru da. Yani... Kısacası e, siz de demin e, korona günlerinde söylediniz kendisi bir asker kökenli, güçlü sporcu e, evet. Brezilya başkanının Covid 19 ile arası işte fena sayılmıyor evet. e, <gülüyor> arası iyi. Bu şimdi Brezilyalı... şey geldi. bu karikatürü görünce The Guardian'da çok ilginç bir haber vardı. 30 yaşında bir e, bir kişi Covid Partisine katılmış Texas'ta Ve orada Covid kapıp hayatını kaybetmiş. Son sözlerinden bir tanesini şeyde söylüyor. E, hemşireye söylüyor hastanede. Bu Covid partileri bu arada hani Brezilya'da Amerika'da falan çokça yapılıyor. Çünkü bunun bir yalan olduğunu yani Covid-19'un bir abartma olduğunu gerçek dışı olduğuna dair bir biliyorsunuz sağ Ka şey var. Tabii öyle, şey, öyle kalıp teorisi ben. var. Adam da söylemiş ya ben bunun gerçek olmadığını bir hoax diyorlar ya yani yalan haber olduğunu düşünüyordum. Covid-19 partisine gittim. Büyük hata etmişim dedi. 30 yaşında hayatını kaybetti bu partiye gidip COVID-19 kapmış. Valla e, inanmıştır <gülüyor> şimdi değil mi? Evet inanmıştır. Böyle... Son sözü olmuş. İnandım olmuş zaten. <gülüyor> bunu da yazmışlardır. Mezar taşına yazmışlardır. <gülüyor> evet i̇şte. bunu düşünmemiştim. Böyle bir e, Karadeniz fırkası vardır. Her neyse. E, konu düştü diyelim. Şimdi e, Brezilya'da karikatürcü o da Kau Gomez. E, o da e, bu... E, Baş, başkanı Bolsonaro'nun Covid-19 ile ilişkisini çok güzel bir şekilde tasvir eden bir e, karikatür çizmiş. Hakikaten portrede çok başarılı. E, Bolsonaro'nun portresi bu karikatürde son derece başarılı. E, başkanı iki eliyle kocaman bir Covid-19 virüsünü yüzüne doğru yaklaştırırken görürüz. E, Covid-19 e, herhalde e, o da başkana tutkun. E, dudaklarını ona uzatmış baygın gözlerle hatta aşkla baş, bakıyor böyle meşkli. Aşkla bakıyor. Bolsonaro da bir yandan yani kameraya bakıyor herhalde bize bakıyor. Ee, bir yandan da dudaklarını şöyle elindeki o ellerinde tuttuğu e, Covid-19'a doğru uzatmaya çalışıyor dudaklarını. Ee, zaten iki aşık bu sahnenin öncesinde de bolca öpüşmüşler bunu da e, Jair Bolsonaro'nun beyaz gömleğindeki o kırmızı ruj izlerinden anlıyoruz değil mi <gülüyor> iki tane kocaman ruj var <gülüyor> e, Covid-19 COVID belli ki ciddi aşık Bolsonaro'yu ama normalde bir yandan Trump'a da herhalde evet, aşıktır çünkü yaşaması için en iyi olanaklar bu iki ülkede <gülüyor> şimdi çok sayıda bir var biliyorsun bundan minicik şeyler ve çok sayıda da e, başkanlar var neyse e, <gülüyor> yani hepsinin aşık olabiliyor ee, karikatürist e, Kau Gomez bu duygusal aşk karesinin üzerine Portekizce e, Enfim Sos yani sonunda baş başayız diye de yazmış. Böyle bir not düşmüş. Ee, Darısı başka aşıkların başına diyelim. Ne dersler. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve yolumuza biz İsrail'e devam edelim. Bak bu da enteresan bir karikatür şimdi. Ee, İsrail'de e, son günlerde yeni vakalardaki artış e, nedeniyle e, ikinci dalga yaşanmaya başlamış. Öyle diyorlar. E, oysa Mayıs ayında e, günlük vaka sayısı 20'nin altına falan düşmüştü diye e, biliyorum. E, şimdi Covid-19 tedbirlerinin de çoğu kaldırılmıştı. Evet. Bütün o alışveriş merkezleri, pazarlar, lokantalar, işletmeler hepsi açılmıştı. Şimdi ikinci dalganın görülmesi üzerine İsrail yönetimi spor salonlarıyla gece kulüplerinin hemen kapatılmasını kararlaştırmış. Ayrıca bu sinagog ve lokantalara da 20 kişiye sınırlandırması getirmiş. İsrail'deki bu ikinci dalga... Ee, karikatürcü e, dostumuz e, Uri Fink'i de e, harekete geçirmiş. Alınan önlemler daha doğrusu. O Mağar'ı gazetesinde yayınlanan e, oldukça ilginç ve farklı bir e, karikatür çizdi. Karikatürdeki kişi tanıdınız değil mi? Ee, evet. İs İsrail Başbakanı Netanyahu. Yani e, İsraillerin e, ona hitap tarzıyla Bibi diğer hmm. Bibi. Ee, Bu ne kısatin masasıydı? Benjamin. Benjamin'in evet. evet. Bibi. Ee, arkasını dönmüş, yürüyerek hızla uzaklaşıyor bizden uzaklaşıyor. Ee, uzaklaşırken de arkasına bakıyor, takip eden var mı diye belki bilmiyorum. Yani arkasında kim var falan diye. Ee, Bibi iki tane maske kullanmış. Biliyorsunuz e, maskeler takanı virüsten korumaktan ziyade karşısındakileri e, o maskenin ağzından e, saçılabilecek mikroplara, virüslere ka, e, karşı koruma amacıyla kullanılıyor. Onun için kullanmak gerekiyor maskeleri. Yani e, sizi bir şeyden korumuyor e, fakat karşınızdakini ben e, öyle öğrendim. Senin Badur da onu diyordu e, programlarında. E, evet büyük oranda böyle. Büyük oranda öyle. Ee, ve e, karikatürcü Uğri Fink her nedense maskenin, e, birinin iki maske takmasını daha uygun ve güvenli bulmuş. Olmalı ki şimdi maskelerden birine daha ufak olanını normal yani örtecek bir şekilde tam yüzüne oturtmuş. Hem burnu hem ağzı kapalı gayet e, normal. İkincisi ise birincisinden çok daha büyük bir maske. Eee ve e, Uri Fink onu Bibi'nin arkasına yani kalça mantığasına oturtmuş. <gülüyor> Şimdi herhalde milleti zararlı gazlardan korumak için olsa gerekli düşünüyor. Evet. evet. Bebek pedi gibi de duruyor zaten. <gülüyor> Bebek bezi gibi duruyor ama maske olduğunu anlıyoruz yani ağzındaki evet. maskenin bir benzeri. Hatta çok da büyük değil yani kordonu daha büyük sadece. <gülüyor> evet. E, ee, İsrail gibi maalesef İran'da da e, yeniden konuşa e, geçti koronavirüs ve salgında da e, rekor ölümler gerçekleşiyormuş. E, geçtiğimiz hafta e, İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileri yeni koronavirüs vakalarının e, 250.000'e ulaştığını açıklamışlardı. E, nahit Zamani, e, bak evrim şansına bir... E, Kadın e, karikatürist. Evet. E, bugün, bekliyordum. <gülüyor> öyle mi? Bugün <gülüyor> bugün iki tane var. E, bayan kadın karikatüristler. Evet, Yok, e, kadın bayan karikatüristler mi demek lazım? Ya bayana atmak bayan, lazım galiba. <gülüyor> bayana Ama, hiç değil. Ö, ö, öyle bir, öyle bir e, eleman alamıyorum ben. Bayan kadın tezgahlar aranıyor diye. <gülüyor> Gördünüz mü siz bunu? Yok. Enteresan. Neyse nahide denir, gelelim nahi zamani Armane Melli adlı bir dergide yayınlanan e, gerçekten çok duygusal e, karikatüründe ülkedeki umursamazlık durumuna çok acı bir şekilde parmak basmış üst üste iki e, kareli bir karikatür bu ve bu karikatürün e, kahramanları 3 kişilik bir aile evet. önceki alttaki kareye e, bir göz atalım bir adamcağız var mezarlıkta toprakları taze atılmış iki yeni gömünün önünde duruyor çok üzgün başını öne yemiş. bir elinde kırmızı bir çiçek ağlıyor hatta mezarların biri büyük diğeri daha küçük anlaşılan küçük mezar bir çocuğunkine ait mezar taşlarının her ikisinin üzerinde de korona yazılarını okuyabiliyoruz yani bu iki kişinin ölümleri de maalesef koronadan olmuş. Adamın yüzünde maske, ellerinde de dikkat ederseniz erdiven var. Şimdi üstteki kareye geçebiliriz artık. Yukarıdaki karede bu kez adamın karısıyla küçük kızını görüyoruz. İkisi de beyazlar içinde. Bir bulutun üzerinde oturuyorlar ve aşağıdaki o mezarların başındaki adamı seyrediyorlar. Küçük kız o bulutların üzerinden başını annesinin dizine yaslamış soruyor. Anne... Babam koronadan korkmuyorum demiyor muydu? Öyleyse neden şimdi maske takıyor? Hmm. Sessizlik. Şimdi bu, bu karikatür bence aynı zamanda da yaşayan bir kadın karikatürcünün erkek egemen topluma bakışını da çok güzel yansıtmış. Çok duygusal bir örnek bu. Evet, kadın ve çocukların daha evet. fazla etkilendiği meselesinde demek ki. Yalnız o çalışmış. değil, yalnız o değil bir de ben koronadan korkmuyorum diyen bir adam ve onlara belli ki e, önlemleri de aldırtmamış. E, ardından da e, başına bu iş gelince e, kendisi önlem almış falan filan. E, derin bir karikatür bence yani e, çok şey anlatıyor özellikle de çizerin ait zamani olunca e, ek bir e, anlatım daha var içinde. Ee, şimdi İran'da bu kadın e, karikatürcü dostumuzun bakışı böyleyken Türkiye'de de sayıları oldukça az olan e, bir kadın karikatürcü, karikatürcümüzün e, karikatürünü anlatmak istiyorum son olarak. E, Gülay Batur'un bir karikatürü bu. E, dünyanın belki de tek ve e, ilk sanıyorum kadın karikatüristler tarafından, kadınlar tarafından yayınlanan bir mizah dergimi sahip. Bizim övünç kaynağımız aynı zamanda Bayan Yanı demesi. Bayan Yanı. Evet, Bayan Yanı. <gülüyor> Şimdi adı da manidar tabii. Onun Temmuz sayısında tam sayfa yayınlanan o da üç karelik bir bant çizmiş Gülay Batur. Karikatürün başlığı salgın. Şimdi üstteki kareden başlarsak çok güzel bir dua manzarası tasvir edilmiş. Ağaçlar, yeşillikler, işte çimlerde oynaşan kedi, köpek, çiçeklere konan arılar, kelebekler var. Ağaçlarda hışır, hışır öten Ağustos böcekleri seslerini duyabiliyoruz bu karede. Koşturan bir kirpi var. Fındık yiyen bir sincap ön planda. Yumuşma. Çevreyi Evet, davan domuzu herhalde veya ne bileyim domuz işte. Havada uçan leylekler var, e, suda da denizde e, oynaşan yunus balıkları. Tam bir cennet havası. Fakat ikinci kareye geçtiğimizde e, bu ay, bütün bu hayvanlar aniden böyle tüm dikkat kesiliyorlar. Çünkü şöyle bir anons duyuluyor. Dikkat dikkat salgın tekrar başladı. Herkes yuvasına. Buyurun. Şimdi bu anonsun ne anlama geldiğini ancak üçüncü kareye baktığımızda anlayabiliyoruz. Çünkü üçüncü karede ilk karedeki yani en üstteki e, karedeki manzaranın aynısı resmedilmiş. Aynı e, yer. Fakat ilk karedeki hayvanların hepsi gitmiş. Onların yerini de biz almışız. Evet. İnsanlar gelmiş. Ama nasıl insanlar değil mi Evren? Soldan evet, sağa tamam. doğru e, ben anlatmaya çalışayım. Bir dibinde üç kişilik bir aile mangal yapmış. Dumanlar etrafa e, saçılıyor. Biraz ileride iki erkek... Birbirinin boğazına sarılmış değil mi? Birinin elinde bıçak, diğerinin elinde tabanca. Dan dan kurşunlar havada uçuşuyor. E, tanıdık manzaralar bunlar. Fondaki ağaçların, yeşilliklerin yerinde ise yerler esiyor. E, gribok bloklar, e, çirkin, kocaman binalar e, yükseliyor. Onları görüyoruz. E, o bina önünde iki araba kafa kafaya böyle bir de ses çıkartmış. E, Gağaç diye bir sesle çarpışmışlar. Arabaların az önünde de bir çöp konteyneri görüyoruz. Ağzına kadar dolmuş. Çöpler çevreye saçılmış ki bence bunu iniyen etli çizdi Gülay Batur. Gelin bizim sahilleri görün moda <gülüyor> kıyılarını falan. Özellikle hafta sonu ertesi. Bakın nerelere saçılıyor her şeyler. E, neyse. Ee, ve e, denizde de e, tabii e, o e, yunusların yerinde bolca gemi hatta tehlikeli atık olarak işaretlenmiş bir de varil yüzmekte. Ee, <gülüyor> evet. Hatta denize e, bir vatandaşın da işemekte olduğunu görüyoruz. E, hemen önde de haktu Tu diye tüküren bir başka vatandaş. E, falan filan. Yani e, Yülay Batı. Tamamen normale döndürdü bu karikatürle. Yani ee, doğanın salgın e, dediği buradan anladığım insan öyleyse. A, a, aynen öyle <gülüyor> Beş, aynen öyle. Ee, bir ağaç kubuğuna sığınan karikatürdeki e, bir sincap ise bütün hayvanlar adına ve doğa adına aslında dile gelmiş sitem ediyor. Öf diyor, gene eve tıkılı kaldık. Pandemi kaç sene sürecek kim bilir. Yani, <gülüyor> evet. evet. İnsan bizim, pandemisi. <gülüyor> e, bizim normalimiz maalesef ve dediğin gibi ee, benden bu hafta bu kadar. Şimdi e, bir görevimiz var biliyorsun. E, onu kim üstlenecek e, aranızda? E, Ev... Evrime günün karikatürünü, haftanın karikatürünü seçme şeyini bırakabiliriz bu sefer. Tamam. Fakat bir küçük ipucu vereyim. Ben biliyorum sosyal medyada da paylaşıyorum bir gün öncesinden falan. Açık arayla Nahid'in karikatürü beğeni toplanmış. Onu söyleyeyim. Hmm etkilemek et, etkilemek gibi olmasın <gülüyor> <gülüyor> şöyle, <gülüyor> ama etkileyim <gülüyor> şöyle bir durum şöyle bir durum var ben de onu tweet alıp attım o karikatürü çünkü çok etkilendim hem kadın boyutu hem çocuk boyutu hem duygusal evet. anlatması siz o soruyu sorar sormaz ekranımda da o karikatürü açtım yine ve onu tercih edecektim kopya sayılmazdı İyi, tamam harika süper <gülüyor> Uzlaştık o zaman <gülüyor> O zaman evet oy birliği e, İşte demokrasi ya Harika, <gülüyor> harika. bayılıyorum Peki, Peki çok teşekkür ederiz İzal Bey Haftaya o zaman size teşekkür e, görüşmek üzere Görüşmek biz, üzere Biz bir 10 dakika daha Devam edeceğiz Şimdi araya çıkalım Size kolay gelsin iyi en ver İzal ile Haftanın Karikatürleri